Bismillahirrahmanirrahim Vel tekum bikum ummetu yinovine iler hayr Sadık Allah'ın Azim Değerli Kardeşlerim Önemli görevlerimizden birisi de Emri Bilbaruf Lehi Anil Münker bireveni yerine getirmektir Emri Bilbaruf Lehi Anil Münker kelimesi Müslümanların Müslümanların Literatüründe sıkça kullanılan kelimelerden birisidir. Hemen her ortamda bu görevimiz bizlere hatırlatılır. Bunu çokça duyarız. Önce bunu kelime anlamına <gülüyor> bakacak olursak, ne demek Emri Bil Baruf? Bir kere baruf iyi, güzel olan şey demek. Emri Bil Baruf iyiliği, güzelliği evretmek, deh-i adil de kötü, yanlış yasak, çirkin olan şeylerden engellemek demek tabi İslam öncesi cahiliye döneminde Arap kültüründe bir şeyin maruf olması, iyi olması demek kabilenin geleneklerine uygun olup olmaması demek. Eğer bir şey kabile geleneklerine uygunsa o şey güzel. Yok eğer bu kabilenin geleneklerine aykırıysa bu şey kötü. Böyle kabul edilirmiş. İslam'da da aynı şekilde bu terim özü itibariyle kendileri korumakla beraber maruf ve bünkerin belirleme sıfatı Yetere, yetkisi ise değişti yani ne oldu maruf demek Allah Teala'nın izin verdiği hoş gördüğü Allah'a Allah'a itaata sevk eden teşvik eden kulluk yönünde atılan her adım müker ise Allah Teala'ya kulluk görevini yerine getirirken bu kulluk görevine aykırı davranışları tümü, Allah'ın sevmediği, haram kıldığı, çirki gördü, hoş olmayan her türlü davranış. Onun içinde bir şeyin baruf veya ubeyr olması insanların heva ve hevesleriyle, kendi kanaatleriyle değil, Kur'an ve Sünnetle belirlenir. Dinimiz bir şeyi eğer uygun, hoş görmüşse o şey maruftur. Çirki görmüşse de mükerdir. Tabi Kur'an-ı Kerim'de bizlere maruf ve müker kavramları bahsedilirken bir kadar ile ilgili yani iyiliği emreden ayet vardır. Bir kadar da kötülükten alıkoyan yasaklayan ayet kelime vardır baruf ve rehi olarak değerli kardeşlerim bu görev tüm Müslümanların ortak görevlerinden birisidir herkesin kendi imkanına göre yapmak zorunda olduğu görevlerden bir tanesi de insanlara iyiliği emredip insanları kötülükten alıkoymaktır Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimede allah Teala Hazreti Lukman'ın oğluna vasiyetini açıklarken diyor ki Ey oğlum namazını kıl iyiliği emret kötülükten alıkoy bunu namazla birlikte bir görev olarak zikrediyor namazını kıl ve ...barufu emret, kötülükten alıkoy. Yine Peygamberimizin... ...bir hadis-i şerifinde... ...Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki... ...ben ra'a minkum bu keran fel yugayyir hu bi yedih... ...fe illem yestati'i fe bilisanih... ...fe illem yestati'i bi kalbih... ...ve zelike ad'aful iman... ...sizden biriniz... ...bir kötülük gördüğünüz zaman onu eliyle düzeltsin E buna gücü yetmezse <gülüyor> diliyle düzeltsin buna da gücü yetmezse kalbiyle buzetsin bu da imanın en zayıf noktasıdır peygamberimiz bize sıralı bir görev olarak üç şey emrediyor kötülük gördüğümüz zaman yani biz eûz besvele çekip tü tü tü deyip kenara çekilmeyeceğiz ya bir kötülük olduğu zaman bize düşen görev birinci olarak onu elimizle düzeltmek. Eğer buna gücümüz yetmiyor ise dilimizle buna da gücümüz yetmiyor ise kalbimizle boğuz etmek. Tabii ki alimler bunu sınıflandırırken demişlerdir ki elle düzeltmek devlet adamlarının yöneticileri görevidir. Yönetim makamında bulunan yetkisi, selahiyeti olan kimseler eliyle düzeltir. Bu yöneticilerin vasfıdır. İkinci aşama olan dil ile düzeltme ise alimleri görevidir. Üçüncüsü ise avam nas dediğimiz herkesin görevidir. Onun içinde bir insan... Tabii ki bu sadece devlet adamları, sadece alimleri değil herkesin görevi mesela tabi ki faizi yasaklamak, içkiyi yasaklamak, zilayı yasaklamak, kuvarı yasaklamak elinde yetki bulunan kimselerin görevidir. Bunu yapmak zorundadırlar çünkü ellerinde imkan vardır. ...şayet elinde imkan olmayanlar da dilleriyle bu kötülükleri gündeme getirir söylerler. Bu aynı zamanda elle yapmada yönetimin dışında bir de şahıslara, bireylere düşen görevler vardır. Mesela bir hırsızlık balı ortada, bir hırsızlık gasp edilmiş bal olduğunu bildiğimiz zaman bunu asli sahibine iade etmek... Bu bir elle yapılan kötülüğün önlenmesidir. Onun içinde sadece devlet adamlarına, yöneticilere değil aynı zamanda bir kötü durum gördüğümüz zaman fiili müdahale olarak da herkese bir çeşit görev düşer. İkinci adım olarak bahsettiğimiz dil ile düzeltme ise herhangi bir kötülüğe karşı gücümüz yettiği dispette bizde müdahale edip uyarmak olmalıdır. Üçüncüsü ise bunların hiçbirisine gücü yetmeyen el kolu bağlı bir adamın hiç olmazsa kötülükle arasına perde koyduğunu ispatlamak üzere kalbiyle kötülükten uzak durmasıdır. Yani bir insan bir kötülük gördüğü zaman kalbiyle ona karşı buz, defret duyguları mesleğemiyorsa, bu insan imanının en küçük derecesinde de kaybetmekle karşı karşıyadır. Onun için imanın en küçük noktası nedir? Kötülüğe karşı hiç olmazsa kit besleyebilmek, buz edebilmektir. Değerli kardeşlerim, yine bir hadis-i şerifte Peygamberimiz, Müslümanlar anlatırken diyor ki küçüğümüze acımayan, büyüğümüze saygı göstermeyen iyiliği yayıp kötülüğü önlemeye çalışmayan bizler değildir. İslam dairesinin üç tane şartı varmış. Birincisi küçüklere merhamet duygusu içerisinde olmak... İkincisi büyüklere saygı. Toplumumuzun ne hale geldiğini maalesef acı bir şekilde burada da müzakere müşahede etmiş oluyoruz. Yani küçüklere merhametli olmak, büyüklere saygılı olmak İslam'ın bir evridir gereğidir. Müslüman olmanın şartı olarak Peygamberimiz zikretmiştir. Üçüncü olarak da İyiliği emredip, kötülükleri fiilenemez, çaba sarf etmek gayret göstermek. Onun için de, ondan için de bir insan bu görevleri yerine getirirken imkanı isbetinde hangi görevi ne kadar başarabilirse onu o kadar yapmak zorundadır. Peki biz emre bil baruf, nehi aril müker yapmalıyız derken? Bunu nasıl yapmalıyız? Tabii ki bunu İslam'ı tebliğ metoduna uygun şekilde yapmak durumundayız. Bir insana kaba şekilde sert usluplu hataları söylendiği zaman onuru zedelenecek bir tavır içerisine girildiği zaman bu insanın hatasını düzeltmez. Tersine Tersine insandaki hatayı derid yara haline getirir, sadece buzlu kirli artırır. Onun içinde insanın ayette de anlatıldığı gibi, <gülüyor> "Önce nezaket içerisinde olmalı, insanlara iyi muamele içerisinde olmalı, yumuşak." ...davranış içerisinde olmalı... ...ve insanlara... ...merhametle yaklaşmalıdır... ...bunları yaptığı zaman... ...o zaman... ...o zaman... emn bilbaruf bil bil-maruf, ...görevini yerine getirir... ...ama sırf... ...ey kafirler... ...siz direk cehenneme gideceksiniz... ...eline Kur'an'ı almış... ...candede bağırıyor... ...bu adamın yaptığı şey... İslam'a hizmet değil... Olsa olsa insanları İslam'da soğutmak olur. Onun için de tebliğ görevini yerine getiren insanın bu noktada kuralları da iyi bilmesi buna uygun davranması gerekir. Usulüne uygun yapmadığı görev faydadan çok zarar getirir. Değerli kardeşlerim İmam Şafii Hazretleri bu konuda diyor ki Di kardeşine gizlice öğüt veren bir kimse ona doğru güzel bir nasihatte bulunmuş olur. Ve bu had yaptığı ile onu güzelleştirip onu sevindirmiş olur. Ancak bir kardeşine hatasını aleni olarak toplumun içerisinde söyleyen ve milletin gözü önünde öğüt vermeye çalışan bir kimse sadece kardeşini tahkir etmiş olur. Küçük düşürmüş olur. Onun için de bir insana lasihat ederken lasihatın de yeri zamanı, uslubu vardır. Bunlara da iyi şekilde dikkat etmek gerekir değerli kardeşlerim. Sahabe-i kiram efendilerimiz peygamberimizin bu öğütlerle o kadar çok önem verirlerdi ki öğüt onlar için kesin bir emir gibiydi. Yani bir insana bir nasihat edildiği zaman da nasihat görevi yapıldığı gibi nasihatı dinleyen kimsenin de eğer bu nasihat benim hayrıma, benim yararıma bana iyi şey söyleniyor diye biliyorsa hemen onu yerine getirmesi gerekir. Bir gün Efendimiz Aleyhisselam bir gün sahabelerden birinin parmağında altı bir yüzük görüyor. Bunu görünce de hemen çıkartıp atıyor ve diyor ki sizden biriniz ateşten bir közü köze yönelip de onu eline bağlar. Yani siz göz göre göre hiçbir akıllı insan ateşi elle almaz şu erkeğin parmağında taktığı altı yüzük bir ateştir diye ikaz edince tabii ki o sahabede e, yüzük çıkarılmış peygamberimiz oradan ayrılıyor. Daha sonra diğer sahabeler diyorlar ki bak diyorlar peygamberimiz sana bu yüzüğü parmağına takmadan seni yasakladı ama bunu al, cebine koy, bunun maddi bir değeri var. Bunu sat, e, sonra kullanırsın dediklerinde o sahabe diyor ki Allah'a yemin olsun ki asla Peygamberimiz onu alıp yere attıktan sonra ben onu almam. Ona o kadar kesin bir duruş sergileyerek Peygamberimizin bu ikazını bu şekilde ciddiye alıyor, parmağın aslında bir insan altı yüzük sahibi olabilir hanımlar takabilir, erkekler sahip olabilir, parmağında takamaz ama o sahabe Peygamberimizin müdahalesinden dolayı yere atılmış olan o yüzüğü bile almıyor dolayısıyla da insanlar kendilerine bir nasihatte bulunduğu zaman onu en ciddi biçimde kabullerip ona uygun davranmak durumundadır değerli kardeşlerim emri bil varuh rehyan-i bahsediyoruz Tabii ki bu görev dedik hepimizin her bir müslümanın imkanın nispetinde yapacağı bir görevdir bir insan bu görevi önce nefsinden önce kendinden başlamalıdır eğer bir yerde bir hata görmüşse önce kendi nefsindeki hatayı düzeltmeli sonra ailesi sonra yakın çevresi imkanı nisbetinde de bu yayılmalıdır. Tabii ki emni bil maruf görevinde alimler acaba bu farzı ayın mıdır? Farzı kifaye midir? Bunu tartışmışlardır. Yani bu işi toplumda bir takım insanlar yaparsa diğerlerinden bu görev düşer mi herkese gerekir mi diye genel kanaat şudur ki genel kanaat şudur ki yaşadığımız ortamda kötülükler dalga dalga her yer yaydığında bu sadece bir takım bu işle görevli insanların üzerine atılarak bırakılamaz bilakis bu görev herkese görevidir Tabii ki derecesine göre farklıdır. Ama herkes etrafında gördüğü kötülüklere karşı bir şekilde müdahale etmelidir. Asıl ki yakın sadece bir yerde varsa küçük bir yangın ise itfaiye memurları müdahale edince düzelir. Ama eğer yangın, yangın, eğer evlerin içine kadar, mahalle aralarına kadar gelmiş, ilerlemişse itfaiye söndürür demek yetmez. Biraz sonra o bizi de yakar, her şeyi yakar, yok eder. Böyle bir ortamda herkes itfaiyeci gibi o yere ve o yakını söndürmeye çalıştığı gibi işte toplumda kötülüklerin bu kadar yaygın olduğu bir dönemde herkes itfaiyeci gibi kötülüklere karşı mücadelesini sürdürmelidir. Değerli kardeşlerim, evli bil varuf, dehyanil münker <gülüyor> aynı zamanda öyle bir özelliğe sahiptir ki tüm peygamberlerin ortak besleyedir. Peygamberlerin hepsi Hz. Adem'den peygamberimize kadar 124 bin peygamberin ortak görevi tebliğ etmektir. İnsanları uyarmaktır. İnsanları hakka, adalete, iyiliğe ve güzelliğe çağırmaktır. Onun için çok önemli bir görevdir ve bu görev tüm peygamberlerde devam ettiği gibi peygamberlerden sonra da kıyamete kadar hepimizin boynunda bir görev olarak duruyor. Ayet-i Kerime'de Allah Teala ümmeti Muhammedi e vasıflarını içer buyuruyor ki: "Kuddub hayra ümmeten li'n-nas. Tadburuna bil ma'ruf ve tahdidu lil hayr. Siz yeryüzüne çıkarılan en hayırlı ümmet oldunuz. Çünkü siz ...iyilikle emreden... ...kötülükten alıkorsunuz. Yani ümmeti Muhammed'in... ...diğer... ...ümmetlere olan... ...farkı üstündü... İşte bu ümmetin... ...bu ümmetin iyilikle... ...iyi insanları iyile çağırıp... ...kötülükten alıkoyan... ...tebliğ görevini... ...emri bil baruf... ...nehi alil büker görevini... ...yapıyor olmasından ortaya çıkar... Zaten bu ayette, bu ayette üç noktanın altı çizilir ki, Ümmeti Muhammed'in üç özelliğinde birincisi iyiliği emretmesi, yayması; ikincisi kötülükten alıkoyması üçüncüsü ise, üçüncüsü ise hakkıyla iman etmiş olması. Dolayısıyla da tam iman ediyor olması da bu görevlere yerine getiriyor olması da işte bu ümmetin en hayırlı ümmet olmasını bir neticesidir değerli kardeşlerim. Peki bu görev terk edildiği zaman ne olur? Emni bil maruf, dehyanil münker görevi yapılmadığı zaman ne olur? Bu yapılmadığı zaman yeryüzünü felaket kaplar dualar kabul edilmez toplum bozulur. Allah Teala değişik azap çeşitlerini indirir. Bunu Kur'an-ı Kerim'de de hadis-i şeriflerde de bu konu bize ikaz edilmiştir. Ki nasıl ki bir hadis-i şerifte de gemi misali veriliyor. Gemide seyahat eden bir topluluk aralarında kura çekip gemiye binseler bir takım insanlar üstte diğerleri altta yolculuk ediyor olsa alt kattaki insanlar biz biz üsttekileri rahatsız etmeyelim. Orada su istemeyelim. Altta delik açalım deseler kendilerine göre iyi bir iş yapıyormuş gibi görünse de gerçekte aşağıdan açtıkları delikle o geminin batmasına sebep olurlar. İşte toplumda emri bil maruf nehi anil bünker, görevinin ihlal edilmesi de böyle bir sonuca vesile olur. Oradaki küçük bir tehlike ile tüm gemide batar yaşayan insanlar batar. O ayrım gözetmez. İşte emri bil maruf nehi anil bünker yapılmayan toplumdaki toplumda, topluma verilen azam ...musibet, felakette, ayrım gözetmeden tüm toplumu kuşatır değerli kardeşlerim. Yine düşünün ki gemide seyahat eden bir insan, gemide seyahat eden bir insan yüzlerce, binlerce yolcunun arasında... ...sadece bir kişi çıkıp da gemiyi delse, içerisi su alsa herhalde gemi batmaya başladığı zaman sadece o deliği açan değil, o gemide bulunan herkes ayrım gözetilmeden batar. O deliği kimin açtığının önemi yoktur. Önemli olan delik açılmıştır. O delikten su girer, su girince hepsi birlikte batar. Arada ayrım olmaz. İşte toplumda emin bir baruf görevinin özü de budur. Eğer kötülüklere gözlüğü bulur, engel olulmazsa toplu bir yıkım toplu bir felaket söz konusu olur herkes bundan zarar görür değerli kardeşlerim bir ayet-i allah Teala bu noktayı ifade buyururken diyor ki "O اَرَنْدَا اَنُّهْ لِكَ قَدْ يَتَنْ اَمَرْ biz bir toplumu helak edeceğimiz zaman o toplumun içerisindeki şıvarıklara imkan tanırız ففسagû fîhe fâhakkâ aleyhâl gavlû da kötülük yaparlar ve o kötülüklerin sonucunda da fiskı fucur yapmaları sonucunda da sözümüz aleyhlerine tahakkuk eder, kararımız işler ve biz onları kökten yok ederiz Şimdi bu ayetin tefsirinde alimler diyor ki bir toplumun sadece bir takım şıvarıkları, önde gelenleri, varlık sahibi insanlar kötülük yaparda neden Allah hepsine azap indirir? Bunlar iki sebeptedir. Birincisi insanlar liderlerine tabidir. Senin başındaki olan insan, tabi olduğun insan, her ne yapıyorsa sen ona uymakla onu kendine lider, kendine başkan, kendini yönetici seçmekle zaten sen onun emri altındasın. Dolayısıyla da dolayısıyla da fe'adallûne s-sebîle başı ayette olduğu gibi onun yaptığı kötülük de seni bağlamış olur. Birinci yorum bu. İkinci yorumda İkinci yorumda bir takım insanlar kötülük yaptığı halde bir başkası buna seyirci kaldığı için sessiz kaldığı için doğal olarak bir toplumda az insan kötülük yapsa bile kötülük her tarafa musibet olarak dönmüş olur değerli kardeşlerim. Tabi bu noktadaki... Topluluğa gelecek musibetlerle ilgili bir hadis-i şerifte de peygamberimiz buyuruyor ki Canım yeni kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki Siz ya iyilikleri emreder, kötülükten alıkoyarsınız Ya da Allah size yakın zamanda kendi katından bir azap gönderir Sonra siz Allah'a yalvarıp dua edersiniz ama duanız da kabul olmaz. Dolayısıyla eğer diyor kötülük iyi emri bil maruf yapılmaz ise önce Allah azap gönderir ve o musibet sonucunda da dua etseniz bile dua kabul olmaz. Tabii ki toplumlara gelecek belalar, felaketler, musibetler çeşit çeşittir. Sadece deprem olması demek Sadece insanların Gözüyle gördüğü felaketler Değildir. Eğer toplumda Aileler boşanıyor ise Toplumda Bereketsizlik var ise Toplumda evlatlar Hayırsız oluyor ise Toplumda cidayet Gasp uyuşturucu gibi Her türlü felaket hat safhaya ulaşmış ise Zaten yeterince Belalar Musibetler gelmiş demektir. Eğer kardeş kardeşi boğazıyor bir duruma gelmiş ise iterince felaket gelmiştir. Bunların sonucu nedir? Bunların sonucu işte bu görevlerin yerine getirmemesinin verdiği bir sonuçtur. Değerli kardeşlerim, toplumumuzda sıkça kullanılan deyimlerden birisi de bana ney yılan bir yaşasın. Halbuki bu söz İslam literatüründe son derece sakıncalı olan, kabul edilmeyecek bir terimdir. Herkes her şeyden sorumludur. Dünya bir gemi gibidir. Geminin en küçük su alması nasıl zarar veriyor ise, işte buradaki topluda yaşanan huzursuzluklar da her ikisi birlikte etkiler. Onun içinde de ki Yılan Yılan sadece kendisiyle uğraşanları değil Etrafında Sokacağı kimse kalmadığı zaman Kendisini alkışlayana Yanı başında seyirci olanı da sokar Böyle bana dokun e, Yılan demekle bir insan Ondan kurtulamaz Nasıl ki Kocaman bir binada Her türlü tesisat döşetmiş her türlü model dizayn edilmiş her şey var elektrik de var ki ama bir gün binanın girişindeki ana sigorta atmış ana sigorta attığında sadece bir kişinin o sigortayı kaldırmasıyla tüm binaya elektrik gelecek ama o tek bir kişi elini kımırdatıp da sigortayı açmazsa Tüm binada elektrik kesilirse işte kötülük de böyle bir şeydir. Aynı şekilde bir fabrikada düşünün ki elektrik bir kişinin şantene kaldırmasıyla duracaktır. Ama bir kişi binlerce kişiye etkilen orada üretim durur. Herkes elektriksiz. Tabii ki burada anlayacağım hususun şudur ki toplumda herkes herkes görevli en iyi şekilde yapmak zorundadır. Nasıl ki otobüsü şoför süren şoför sarhoş olduğunda 50 tane yolcuyu uçuruma sürerse, işte toplumumuzun hali de budur. Yönetim sağlam ellere teslim edilmelidir. Sarhoş bir şoför uçurumdan aşağı sürükleyeceği gibi yönetim pozisyonu olan her ikisinde. İyi insanlar olması <gülüyor> gerekir ki bu görev emri bilbaruf görevi en iyi şekilde yapılsın değerli kardeşlerim Allah Teala bütün kulları anlatırken diyor ki walbu minuna erkekler bir kadınlar birbirlerinin velisidir dostudur bütünler kendi aralarında birer kardeş gibidirler. Bunların dostluğu, kardeşliği de nedir biliyor musunuz? Kardeşliği, dostluğu birbirleriyle öyle yüzlerde gülümsemeleri falan değildir. Esas kardeşlik doğruları hatırlatmak, iyiliği emredip kötülükten alıkoyuyor olmalarıdır. İşte onun içindeki ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a en büyük ibadet olan cihatla ilgili bir soru sorulduğunda sorulmuştur ki Ya Resulallah, Allah. Allah'ın en çok sevdiği ibadet hangisidir dediğinde buyurmuştur ki kelimetü hakkın inde sultanı ceil zalim sultanı karşısında hakkı söylemek işte en büyük ibadet en büyük cihat budur dedir en zor zamanda en zor şeyi söyleyebilmektir. Yoksa insanların kabullendiği, alkışlandığı hoş şeyleri söylemek iş değildir. Önemli olan topluma rağmen zalim, sultana rağmen ona sen haksızsın diyebilmektir. İşte o zaman o zaman en faziletli iş yerine gelmiş olur değerli kardeşlerim. Peki bu görev yerine gelmediğinde dünyada böyle huzursuzluklar var da ahirette nasıldır durum? Ahiretteki durum da çok daha beterdir değerli kardeşlerim. Sözlerimizi toparlarken ahiretteki durumuna da bir göz atalım. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam insanların iyiliği emredip kötülükten ile ilgili hadis-i şerifinde buyuruyor ki kıyamet günü birisi getirip ateşe atılır karnındaki bağırsaklar dışarı fırlar bu durumda değirmen merkebi gibi döner durur cehennemdeki olan diğer insanlar da bu kötü durumdaki Yeni cehennemlik insanı haline çok şaşarlar. Etrafını gelip sorarlar. Derler ki ya sen dünyadayken biz seni iyi birisi diyebilirdik. Sen iyiliği emreden kötülüklerden alıkoyardın değil mi? Evet derler ben öyleydim. Hep insanlara iyi şeyleri anlatırdım. Ama der ben iyiliği emrederdim. Kendim yapmazdım. Kötülükten insanları fren verdim ama ben onları yapmaya devam ederdim. Onları yapmaktan çekinmezdim. Onun için de sadece iyiliği emretmek değil, bunu önce kendi nefsimizde tatbik etmektir önemli olan. Önemli olan sadece kötülükleri yapmayın demek değil, önce söylediğine kendi uymaktır. Başka bir hadis-i şerifte de Peygamberimiz buyuruyor ki, Cennet halkından bir takım insanlar Kıyamet günü cehennemlik olan insanları yanına gelir. Bakarlar ki cehennemde dünyada tanıdıkları insanlar var. Onlar içerisinde dünyada çok iyi hoca diye bildikleri adamların da perişan vaziyette ateşe atıldıklarını görürler. Sonra şaşkınlık içerisinde. O kimselere derler ki Ya hayır ne oldu? Siz buradasınız. Neden cehenneme girdiniz? Biz cennete sizden öğrendiklerimiz sayesinde girdik. Sizden öğrendiklerimizi uyguladığımız için cennetteyiz. Siz ise buradasınız dediklerinde derler ki Evet biz söylerdik ama söylediklerimizi yapmazdık. Dolayısıyla iyiliği emretmek önemlidir ama daha da önemli olan onu bizzat uygulamaktır herkes her şeyi söyleyebilir hani ağzı olan konuşuyor diyordu bir reklam ağzı olan konuşur, ama iş olan iş iş ki onu bizzat <gülüyor> uygulamaktır bu konuyla ilgili sonra hadis-i şerifimizde peygamberimizin İsra gecesinde anlattığı hadis-i şeriftir hani İsra ve Miraç gecesi Sidre-i çıktığı zaman gelmiş geçmiş her şey kendisine gösterdiğinde Peygamberimiz buyuruyor ki o zaman diyor İsra gecesinde dudakları ateşten ve kesilmiş bir takım insanlar gördüm. Siz kimsiniz diye sordum. Dediler ki biz iyiliği emreden kötülükleri yasaklardık ancak kendimiz yapmazdık insanlara anlatırdık anlatırdık ama kendimiz yapmazdık işte bu insanlar ateşten makaslarla dudakları kesilen kimseler diyor Peygamberimiz onun için değerli kardeşlerim bugün yeryüzünü kuşatmış olan her türlü felaketin musibetin temel kaynağı Allah'ın dinini insanlara tebliğ etmek olan iyiliği emretmek kötülüğü emri yasaklamak emri bil maruf nehi anil bünker görevinin terk edilmesi neticesindedir bugün toplumdaki her türlü olumsuzluğu niğale sebebi budur ve bunun içindeki dualar kabul olmamakta toplum fesada uğramakta Allah'ın gazabı her tarafı sarmaktadır. Onun için de yapılacak en önemli iş bu kötülüklere karşı var gücüyle mücadele etmek. Hakkı haykırmak, batıla karşı dur demek için mücadele etmek de olmalıdır. Bir insanın sadece kendi kendini kurtarmasıyla, kendi kendine yaptığı bireysel ibadetlerle çadırı kurtarması mümkün değildir. Önemli olan emli bil varuf, ehli adil ülken dediğimiz işte bu görevin her hangi çatı altında olursa olsun, her hangi şekilde olursa olsun en iyi şekilde yerine getirilmesi için gayret edilmelidir. Bu görev yerine getirmeden kurtuluş mümkün değildir. Çünkü peygamberimizin hadis-i şerifiyle Efendimiz Aleyhisselam bize İsrail oğullarını anlatıyor. Diyor ki İsrail oğullarının ilk bozulması şöyle oldu. Onlar adamın biriyle karşılaşır. Kötü şeylerle uğraştıklarını görünce ona derler ki sakın Allah'tan korkma. Allah'tan kork. Böyle yapma. Bu yaptığın helal değildir derlerdi. Ama sadece bir defa söyleyeyim ikinci gün ise bu yasakladıklarından hiç çekilmeden beraber yer içer dolaşır hiç o kötülükleri önemsemezlerdi. İşte ilk bozulması bunlar oldu. Onun içinde bir <gülüyor> hidayetle ilgili emri bil baruf göreve yerine içer ikaz edip Söyledi, bir yapmadılar deyip boş vermek değil Sonuna kadar mücadelelere devam etmesidir önemli olan ve asla kötülüğü kabullenmemektir. Kötülük kabulleri ben bir düzelteceğim deyip boş verildiği zaman işte İsrail onların hali gelmiş olur. Son hadis-i şerifimizde şu olsun. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki vallahi ya iyiliği emreder ve kötülüğü engellersiniz, zalimin eldi tutar, onu hakka çekersiniz, haktan yara olmaya mecbur edersiniz ya da ya da Allah kalplerinizi birbirine kırdırır ve beni ile lanet ettiği gibi size de lanet eder. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.